Bismillahirrahmanirrahim Av kitabı 2008'den başlıyor Adi bin Hatim'den Aleyhissalatü vesselam Köpeğin avını sordum O da şöyle dedi Köpeğinin sana tuttuğunu ye Çünkü köpeğinin avı yakalaması Boğazlaması sayılır Ancak onunla beraber başka bir köpek bulunur da Avı onunla birlikte yakalamış Ve öldürmüş olmasından korkarsan Onu yeme Zira sen Allah'ın adını besmeleyin Sadece senin köpeğin üzerine andın onu başkasının üzerine anmadım. 2009 yine aynı. 2010 İbn Ömer'den Aleyhissalatü Vesselam kim av veya davar köpeği hariç bir köpek edinirse amelinden her gün iki kıraat eksilir. 2011 Sufyan bin Zuhayr'den Mescid-i Haram'ın kapısının yanında beraberindeki insanları anlatırken işittim. O dedi ki Aleyhissalatü Vesselam kim kendisine ne ekininde ne de davar çobanlığında faydası dokunmayacak bir köpek edinirse amelinden her gün bir krap eksilir. 2012 Abdullah bin Mughaffel'den Ali sallallahu aleyhi ve sallam köpeklerin öldürülmesini emretti. Sonra köpeklerden bana ne buyurdu? Ardından da çoban köpeğiyle av köpeği beslemeye izin verdi. 2013 İbn Ömer'den Ali sallallahu aleyhi ve köpeklerin öldürülmesini Emretti. 2014 Abdullah bin Mugaffel'den Ali ve Vesselam, Köpekler Şayet canlı soylarından bir soy olsalardı, onların hepsini öldürmesini emrederdim. Binanları hepsini öldürüp nesillerini kurutmayın. Fakat onlardan bütün katışıksız kara köpekleri öldürün. 2015 Adib bin Hatem'den, Ali ve Vesselam miras ile yapılan avu sordu. Miras sivri tarafı ile isabet ettiğinde avuye. Elini tarafı ise isabet edip de öldürdüğünde ise artık o mevkuzdur. Taş sopa gibi şeylerle vurulup öldürülen hayvan hükmündedir. Onu yemen. 2016 Abdullah bin Ebu Elfa'dan Biz Ali sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber 7 savaş yaptık. Bunlarda ölü çekirge yedik. 2017 Ebu Hureyre'den bir adam Ali sallallahu aleyhi ve selleme sorup şöyle demiş. Muhakkak ki bizler denize açılıyoruz. Beraberimizde ise Az su taşıyoruz. Bu sebeple şayet biz bu su ile abdest alsak susarız. Acaba deniz suyundan abdest alabilir miyiz? Bunun üzerine ve Vesselam onun denizin suyu temiz ve temizleyici ölmüş hayvanı, meytesi ise helaldir buyurdu. 2018 Cabir'den ve Vesselam bizi 300 kişiyle bir sefere gönderdi. Derken acıkmış ve nihayet denize varmıştık. Denizin dışarıya bir hayvan attığını deniz dışarıya bir hayvan atmıştı. Biz de ondan yedik. Öyle ki sonunda vücutlarımız eski döndü. Sonra Ebu Ubey de bir gün amber balığı denilen bu hayvanın kaburga kemiklerinden birini alıp yere koydu. Ardından gaziler arasından en uzun adamı gazilerde bulunan en büyük devenin üzerine bindirdi. Bu adam da o kaburga kemiğinin altından geçti. 2019 Enes'den biz Merruz Zahra denilen yerdeyken bir tavşan ülküp kaçırdık. Bunun üzerine topluluktakiler yakalamak için peşinden koştu ama yakalayamadan yoruldular. Sonra ben onu tuttum ve babam Ebu Talha'ya getirdim. O da onu boğazladı ve iki uyulunun üst tarafını Ali ve selam'a gönderdi. Onları o da kabul buyurdu. 2020 yine aynı 2021 İbn Ömer'den, Ali sallallahu aleyhi ve kelerin hükmü soruldu. Ben onu ne yerim, ne de haram kılarım, buyurdu. 2022 Sabit bin vediadan Ali sallallahu aleyhi ve bir keler getirildi. O Allah daha iyi bilir ya. Bu şekli değiştirilmiş bir türdür veya şekli hayvan şekline çevrilmiş bir ümmettir, buyurdu. 2023 Halit İbnül Vedik'ten ve Vesselam ile birlikte Peygamber Aleyhisselam'ın hanımı Hazreti Meymune'nin ki Halid'in teyzesidir İbn Abbas'ın teyzesinin yanına girdiler. Ve yanında kız kardeşi Hafide Bintül Haris Necden getirilmiş olduğu kızartılmış bir keler buldular. Hazreti Meymune de hemen bu keleri Aleyhisselatü Vesselam'a sundu. Aleyhisselatü Vesselam elini bir yemeğe durumu kendisine anlatılıp ismi söylenmedikçe nadiren yaklaştırırdı. Neyse Ali sallallahu aleyhi ve sellem elini bu kelere uzattı. Bunun üzerine orada bulunan kadınların birisi kendisine ne sunduğunu bildirin dedi. Onlar da bu kelerden başka bir şey değil dedi. O zaman Ali sallallahu aleyhi ve sellem elini yemekten çekti. Bu sefer Halid İbn Velid haram mı kılıyorsun ya Resulullah dedi. Ali sallallahu aleyhi ve sellem hayır fakat o kavmin yurdunda olmaz. Bu sebeple ondan tiksiniyorum buyurdu. 2024 Ebubakr 50'sinden Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye halkın develerinin hörgüçlerini, butlarını kesip yedikleri bir durumda geldi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam bir hayvandan canlı iken kesilen şeyler meyte hükmündedir, murdardır. Buyurdu. Evet bu bapta bittik.